Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Size Avustralya'dan e, bu konuşmamı yapıyorum. Avustralya'nın doğu sahillerinde e, sahilleri çok güzel olan, çok meşhur olan yerler. Mesela diyorlar ki Surfer's Paradise yani denizde sörf yapanların cenneti filan veya Gold Coast altın sahiller filan diyorlar. Çok güzel yerleri. Brisbane diye bir şehir var. O şehirden 130 kilometre kadar batıdayız, yayladayız. Denizden batıya doğru gelince e, yeşil ormanlar var. o Okaliptüs ağaçları ve diğer ağaçlar Ama hakim ağaç o okaliptüs ağacı dağlar yükseliyor. Bunlar bütün Avustralya'nın e, doğusunu kuzeyden güneye kadar 4000-5000 kilometre böyle uzanan dağlar. Büyük bir silsile bu. Bu dağların yaylası olan bir yerdeyiz. Tuvumba isminde bir kasabada bulunuyoruz. Cuma'yı buraya yakın Gatton isminde bir kasabada Türklerin bir cemiyeti varmış. Bir de küçük ev şeklinde mescitleri varmış diye duyduk, kıldık. Efendim kendimiz burada aile eğitim çalışmaları yapmak için 11 günlüğüne bu Tuvumba şehrindeyiz, yayla şehrinde. Çok güzel bir şehir. Biraz ondan da bahsetmek istiyorum size. İbret olsun diye. 30-40 kilometre efendim Brisbane tarafında olan, Brisbane'le aramızda olan o kasabaya, şehre gittik. Oradaki Türklerin camisini bulduk, derneklerini bulduk. Odalarının hepsini doldurduk, bahçeye taştık. Efendim şöyle 150-200 kişi kalabalık herkes e, o kasabadan böyle hayret ettiler. E, dikkatlerini çektik yani hepsinin. Orada güzel feyizli tatlı bir Cuma namazı vaaz ve hutbe oldu. Biz namazı kıldık ikindi de buraya Tuğumbay'a döndük. Tuğumba'da efendim üniversitenin bahçesi çok geniş, her tarafı yemyeşil çayırlık, hem çok koyu gölgeli ağaçların altında çayırda ikindi namazını kılalım dedik. Ezan okuduk, kâmet getirdik, kadınlar erkekler 200 küsür kişiyiz biz burada. Efendim ikindi namazımızı kıldık, buraları çok geniş güzel yerler. Bu şehir efendim Toowoomba şehri. Bütün Avustralya'nın şehirleri güzel ama burasının havası çok güzel diyorlar. Avustralya'nın havası en güzel olan yayla havası olan güzel şehirlerinden birisi. Hakikaten böyle buzlu limonata gibi yaz gününde tatlı tatlı püfür püfür esen, güzel bir havası var. Sağlam bir havası var. Renginler Brisbane'den buralara gelip köşkler tutuyorlarmış. Çok güzel parkları var. Efendim bu parklar dolayısıyla Belediyede çalışan kardeşlerime sevgiyle, selamla bir şeyi işaret etmek, hatırlatmak istiyorum. Yani bizim şehirlerimizde, kasabalarımızda, köylerimizde yeşilliğe az yer ayırmışız. E, halkın istifadesi için parklara çok az yerler ayırmışız. Ama bunlar öyle yapmıyorlar. Mesela bu Tuğumba şehri Parklar şehri diye tanınmış bir şehir. E, böyle bir e, parkına uğradık tepe'nin üzerinde bütün Brisbane tarafına doğru ova ayaklar altında şahane bir manzara çok güzel böyle manzaralı yerler halka tahsis etmişler geniş çayırlık çimenlik ağaçlık yerleri halkın istifadesine sunmuşlar. Biz de artık belediyelerimiz böyle yapmalı. Yani e, evler böyle birbirine sıkışık yapmamalı. Halkın istifade etmesi için rahat nefes alması, dinlenmesi, çocuk çocuğuyla efendim gidip oralarda biraz e, şöyle e, gözünün, gönlünün e, ferahlaması, açılması için parklara önem vermeliyiz. Bu şehrimiz bizim aile eğitim çalışmaları için üniversitenin yanındaki öğrenci evlerini tuttuğumuz şehir. ...parklarıyla tanınmış bir şehir. Çok güzel bakıyorlar. Ve size Avustralya'nın bir şeyini daha hatırlatmak istiyorum. Efendim Avustralya'da ağaç ve çiçek çeşitleri çok fazla çiçekli çiçekli ağaçlar fazla yani kocaman ağaç tepeden tırnağa kıpkırmızı veyahut efendim sapsarı veya pembe renkli böyle her tarafa bakıyorsunuz gözünüz mes oluyorsunuz yani her, gözünüzün gördüğü her yerde son derece değişik ağaçlar servilerin renkleri efendim bilmem çamların diğer ağaçların renkleri böyle çiçekli efendim ağaçların çiçekleri kokuları çok önem vermişler temiz havaya, yeşilliğe, çiçeğe, intizama. Sokaklar çok geniş. Yani ara sokaklar bizim caddelerimiz kadar geniş. Ben de üzülüyorum. Bizim şehirlerimiz şöyle biraz efendim, geniş ferah olmalı. Şöyle ibadet ve taat e, yapmak için insanın gönlü şen olmalı diye düşünüyorum. Efendim işte böyle bir yerden size bu civa konuşmasını yapıyoruz. Allah'a. Ee, vazifeli kardeşlerimize belediyelerde e, çalışan kardeşlerimize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin halkımız için böyle güzel dinlence yerleri e, e, kır safhası yapma imkanları sağlasınlar diye bunları bu arada söyledim berat kandili geçti çok önemli bir kandildi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle ikaz ettiği önemini beyan ettiği bir geceydi kendisini de sabaha kadar ayakları şişinceye kadar ibadet ettiği, ihya ettiği gecelerden birisiydi. Artık Ramazan'a 15 günden az kaldı. Efendim o münasebetle e, size e, oruçla ilgili bir hadis-i şerif okuyarak başlamak istiyorum sohbetime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuşlar. İnne likülli şeyin baben ve babul ibadeti mu? buyuruyor ki Peygamber Efendimiz her şeyin kapısı vardır. Evin kapısı vardır, bahçenin kapısı vardır, dükkanın kapısı vardır. Bir, bir giriş vardır. Her şeyin bir kapısı vardır. Mesela kabrin de kapısı Hı. efendim şeymiş, ayak tarafı yemiş. Yani bir kabri ziyaret ettiği zaman insan mevtanın ayak ucu tarafından doğru böyle bakarsa o tarafta durursa o zaman sanki kapısından Efendim onu ziyaret ediyor gibi olur. Her şeyin bir kapısı vardır diyor Efendimiz. İbadetin kapısı da efendim oruçtur. Evet orucun kendisi ibadettir ve insanın abid bir zahit olmasının yolunun başlangıcı da oruçtur gene. Yani oruç tutarak başlar. Oruçta ne oluyor? İnsan arzularını, meşru arzularını yani Allah'ın helal kıldığı, normal haram değil normal arzularını Allah rızası için e, dizginliyor, frenliyor, yapmıyor, yemiyor, içmiyor vesaire e, nefsinin arzularını e, tutuyor. Efendim buna oruç diyoruz. Bir bir zamana kadar tutuyor. Fecirden efendim imsak zamanından akşam güneş batıncaya kadar efendim yemiyor, içmiyor. Efendim cinsi nasebet e, e, evli insanlar için olmuyor derken. Efendim akşam olunca iftar vakti geliyor, orucunu açıyor. Bu bir nedir? Eğitimdir. Ne yapmış oluyor insan? Kendisinin çok tabii doğal, yani her canlıda olan şiddetli arzularını frenlemesinin idmanını yapmış oluyor. Yani mesela tavuk da yemek ister, kuş da yemek ister, koyun da yemek ister, kuzu da yemek ister. Balık da evde, akvaryumda balığınız varsa onun da yemlenmesi lazım. Her, her insanın, her canlının, her yaşayanın gıdası var. Şimdi bu gıdanın alınması onun hakkı. Onu, o gıdayı almak için çalışıyor, çabalıyor. Ve e, acıktığı zaman, gıdaya ihtiyacı olduğu zaman bir his duyuyor içinden acıkıyor. Yutkunmaya başlıyor, yiyecek şey aranmaya başlıyor, parası varsa gidiyor alıyor. Yoksa efendim işte karnımı nasıl doyurabilirim diye çaresine bakıyor. Şimdi karnında ağrılar şeyler başlıyor, iştahası kabarıyor filan. Evet bu kuvvetli bir arzu yani. İşte bu kuvvetli arzuyu tutması bir idmandır, bir idmandır. Ee, Avrupalıların tabiriyle egzersizdir, bir çalışmadır, bir alıştırmadır. Kendi kendisini insan alıştırıyor. Bak, çok kuvvetli bir arzu, çok haklı bir arzu. Yerinde bir arzu. Vücudunda ihtiyacı var gıdaya. İçeriden ses geldi, işaret geldi, duygu geldi. Yemek yemesi lazım ama tutuyor. Ne kadar tutuyor? Kahvaltı etmiyor, öğle yemeği yemiyor, ikindi çayı içmiyor. Akşama kadar benzi saray, sararıncaya kadar yutkunma ağzı kuruyuncaya kadar gözleri baygınlaşıncaya kadar şimdi tabi yaz günlerinde oruç zor. Avustralya'da şimdi yaz günündeyiz. Yaz gününde bunların oruçları uzun sürecek tabi efendim saat diyelim ki 5.30'dan 6'dan başlayacak akşam 7.30'a yedi 7'ye kadar efendim devam edecek. Yani 5'den 5'e 12 saat, 14-15 saat oruç tutacaklar. Ama biz Türkiye'de orucu kısa tutacağız. Çünkü kış mevsimindeyiz. Efendim gündüz kısadır. Bizimki daha kısa olacak. Ama ne de olsa kahvaltı yemiyor, yemek yemiyor efendim. ikindi de bir şeyler atıştırmıyor. Arada susadığı zaman veya acıktığı zaman bir şeyler atıştırırdı. Oruçlu değilken. Tutuyor kendisini. İşte bu bir alıştırmadır. Neye alışıyor insan? Nefsinin arzularını frenlemeye dizginlemeye Tutmaya alıştırıyor. Ne için lazım bu alıştırma? Bu çalışma niçin için yapılıyor? Çünkü inne nefs'e le emaretun bissu'i illa ma rahime Rabbi. İnsanın içindeki nefs'i, yani egosu, Batı dillerinden kelime, yani insanın içindeki beni, iç varlığı, insanın bir şeyler ister. İstek insanın içinden doğar, istiyor. Yemek ister, içmek ister, yatmak ister, uyumak ister. Efendim canı sıkılır, eğlenmek ister. Efendim büyür, evlenmek ister. Efendim ister. Yani istekler çoktur. Nefsin yani insanın içinin, beninin arzularının isteklerine hevayı nefis derler. Yani nefsin hevası istekleri Veyahut od nefsaniye insanın nefsinin şiddetli şehvetleri demek. Şehvet şiddetli arzu demek. Mesela yemeğe karşı iştaha diyoruz buna o da şiddet. Yemeğe karşı şehvet demek yani. In, insanın nefsi normal itibariyle inen nefse ve emmâretün bis su kötülükleri ister. Yani kanun tanımaz yani kanun, ahlak, nizam, örf, töre, din, iman ...şunu yapmayın dese bile... ...nefis onu tanımaz... ...yapmak ister... ...yani kötülük de olsa... Ayıp da olsa, günah da olsa yapmak ister. Kötülüğü emreder nefis. Ama günahın işlenmemesi lazım. Toplumun aleyhine olan şeyin yapılmaması lazım. Konunun komşunun, toplumdaki insanların aleyhine olan şeylerin yapılmaması lazım. Efendim, komşuya zarar vermemek lazım. Yanındaki hayat arkadaşına, çoluk çocuğuna zarar vermemek lazım. Demek ki nefis istiyor, ama akıl, mantık, din, iman, efendim, adalet. Onun yapılmamasını gerektiriyor. O halde insan ne yapacak? İsteğini frenleyebilecek, isteğini dizginleyebilecek, nefsini tutabilecek, istediği halde bir şeyi yapmayabilecek. Ama kolay değil işte. Yapı verir. Efendim komşunun elmalarını kırmızı kırmızı dalında görünce çocuk dayanamaz, koparır. Anasından da korkar, babasından da korkar. Görse benim bacaklarımı kırar, efendim döver beni, azarlar diye korkar ama gider koparır. Neden? Canı o elmayı koparmak istedi. Şimdi bahar gelsin, erikler olmaya başlasın, can erikleri daha böyle tatlanmadan, ekşi ekşi mahallenin çocukları ağaçlara tırmanırlar. Ev sahibinin izli olmadığı halde bahçeye atlarlar, efendim koparlar. Bu nedir? Bir çeşit hırsızlık. Küçük bir hırsızlık, masum bir hırsızlık. Masum değil ama yani çocuk masum olduğundan işte aklı ermiyor. Ama bu ileride bunu devam ettirirse bu bayağı bir hırsızlık olur. Mahkemede biter, hapiste biter. Hayatı mahvolur. O halde ne yapmak lazım? Küçükten alıştırmak lazım. Anneciğim canım çok istiyor yemeği. Çok istiyor ama istese de bazı şeyleri istemene rağmen hmm. almamaya alışmalısın. Tutmaya alışmalısın. Alışmalısın diyoruz. Çocukları öyle yetiştiriyoruz. Bak, oraya el uzatma. Senin olmayan şeyi alma. Kardeşinin önündeki şeyi alma. Başkasının oyuncağını alma. Mesela birisiyle birisinin evine misafirliğe gidiyorsunuz geliyorsunuz bakıyorsunuz çocuk elinde bir oyuncak ah ne bu oyuncak evladım ee, işte bilmem orada gördüm aldım çocuk da bir oyuncağı seviyor otomobil veya bir şey annesinin babasının haberi yokken alıyor hemen annesi alıyor götürüyor bizim çocuğun cebinde kalmış sizin çocuğun oyuncağı buyurun diyor ah, kalsaydı ziyanıyor filan olmaz ziyanı var o çocuğun onu almaması lazım tutması lazım çocuklarda bu böyle olduğu gibi Büyüklerde de büyük çapta böyledir. Büyük insanlar da büyük isteklerde bulunurlar. Yani küçük oyuncak isteyen de değil ama büyük isteklerde bulunurlar. O büyük isteklerin de dizginlenmesi lazım. İşte kamil insan olmak, olgun insan olmak arzularına hakim olmakla kaimdir. Yani arzularına hakim olabilen aklını mantığını kullanabilen nefsine kapılmayan rüzgarda sürüklenmeyen Gelen geçen efendim e, esintilere göre efendim yönünü değiştirmeyen insan makbuldür. Böyle olması lazım. İnsanın iradesinin çelik gibi olması lazım. Bu da bir e, terbiye işidir. Terbiyenin bir adımı bu iyidir. Bu iyi değildir diye, iyi, kötüyü öğretmektir. Ama öğretmek yetmez, bir de uygulatmak lazım. Çocuğa öğreteceksin, uygulatacaksın. Efendim, öğrenciye öğreteceksin, uygulatacaksın. Kendin öğreneceksin, uygulayacaksın. İşte, nefsini tutmayı uygulamak da oruçla olur. Yani oruç onun için çok kıymetli bir ibadettir. allah Teala Hazretleri diyor ki, oruç benim, benim içindir. Oruçun mükafatını ben vereceğim. Çünkü oruç Allah rızası için tutulur. Orucun gerçekten tutulup tutulmadığında ancak Allah bilir. Onun için orucun mükafatı çoktur. İnsan oruç tutarak nefsini yenmeyi, arzularını dizginlemeyi öğrendi mi artık iyi insan olmanın yolu açılır. Yani kapısı budur işin. Artık faziletin e, sahasına girmiştir. O fazilet yolunda ilerledikçe olgun bir insan olur. Herkesin sevdiği bir insan olur. Herkesin saydığı bir insan olur. Hakikaten fırlanta gibi bir insan olur. Efendim kaymak gibi olur. Lofun gibi olur. Artık neyi severseniz o, o kelimeyi kullanın. Çok iyi bir insan olur. Evliya olur. Allah'ın sevgili kulu olur. Hem kulların sevdiği hem Allah'ın sevdiği bir kul olur. İşte bu bunun yolu neymiş? Bu bir bahçe ise, bu, bu bir ayrı alemse, buraya bir kapıdan girilecekse bu ibadetin kapısı oruçtur. Onun için elhamdülillah oruç ayı, Ramazan ayı, ümmetin ayı geliyor. Efendim Allah o aya sıhhat afiyetle eriştirsin bizi. Çünkü Peygamber Efendimiz Recep ayından dua etmeye başlardı. Bir buçuk ay önceden yani. Ya Rabbi bize Recep ayını, Şaban ayını mübarek eyle Ramazan'a ulaştır diye Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve Ramazan diye dua ederdi. Ramazan çok güzel bir ay. Peygamber Efendimizin çok sevdiği bir ay. Onun için e, elhamdülillah biz de sevinçliyiz, biz de seviyoruz. Ramazan'ı özlüyoruz. 11 ayın sultanı gelse diye gözlüyoruz. İşte bu konuda Efendim pek çok hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifi geldi Ramazan'a hazırlık babında. Tabi eskiden Ramazan'a hazırlanırlarmış toplumlar, İslam toplumları Ramazan'a hazırlıkta bulunurlarmış. Zenginler zekatlarını bu ayda verirlermiş ki fakir fukara evine yoksul insanlar yiyeceğini içeceğini alsın da Ramazan'a hazırlansın diye onların Ramazan'ı karşılamaları kolaylarsın diye tedbir alırlarmış toplumda bir Ramazan hazırlığı önceden böyle başlar imiş ibadet çok çeşitlidir hatta insanın yaşamında her anı ibadet olabilir her dakikası her işi ibadet olabilir nasıl ibadet olur hocam bir insanın bütün anı bütün ömrü ibadet olabilir mi nasıl olur evet olur Nasıl olur? Her şeyi Allah rızası için yaptığı zaman her anı ibadet olur. Onun için bir büyüklerimizin bize öğrettiği çok temel efendim gaye nedir? Çok esaslı olan en başta gelen, en büyük harflerle aklımıza, kalbimize yazdığımız ana gayemiz nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Onun için biz diyoruz ki ilah, ente maksudi ve rudake matlubi yarabbi amacım, gayem sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz. Yani amacım sensin derken ne demek istiyor? Sana kavuşmak istiyorum ya Rabbi. Seni tanımak, bilmek, marifetullah'a ermek istiyorum. Aşkullah, muhabbetullah'a dalmak istiyorum. Sevgin gönlümü doldursun istiyorum. Sana yakın olmak istiyorum, senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz. Avustralya'daki kardeşlerimizle bu aile eğitim e, çalışması için 10 günlük bir yerde toplanıyoruz ya, e, Kısak oldu yazlık elbiseler hazırlamışlar. Bir tarafında şey var, hilal ve kade var. Bir tarafına da ilahi entemaksudü benim takimatlığı yazmışlar. Yani biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz, amacımız, gayemiz bu. Böyle olduğu zaman her yaptığı iş insanın Allah rızası için yaptığı her iş boyunca ibadette olur insan yani diyelim ki bir seyahate çıktı Allah rızası için ben falanca yere gideceğim filanca hayırlı işi yapacağım döneceğim 20 gün sürdü 1 ay sürdü bütün bu ayı gecesi gündüzüyle ibadet olur çünkü ilahi enten maksudi ve rıdake matlubi dedi Allah rızası için gitti amacı Allah'ın rızasını kazanmak hayır yapmak onun için sevap olur adam sabahleyin evinden çıktı sizler mesela evinizden çıktınız ben bugün evimden çıkayım işime gideyim helal iş yapıp güzel iş yapıp helal para kazanayım çoluk çocuğumu helal para getireyim helalinden yesinler harama bulaştırmayayım harama bulaştırırsam çocuklarımdan hayır görmem ailemden hayır görmem aman helal lokma kazanayım dedi sabah namazını kıldı besmeleyi çekti bismillahirrahmanirrahim tevekkül et Allah. la havle ve la kuvvete illa billah dedi kapıyı açtı yola çıktı işine gitti tamam işinden dönünceye kadar bak o çalışması müddetince gayesi iyi olduğundan efendim o sevabı alır bunun gibi bunlar birer misal her şeyi iyi niyetle yaptığı zaman her anı her şey ibadet olur. Tefekkür ibadet olur, konuşmak ibadet olur, süküt ibadet olur, uyumak ibadet olur, yemek yemek ibadet olur, efendim e, evlenmek ibadet olur, efendim çocukları terbiye etmek ibadet olur, hanımların efendim çocukları e, yetiştirmesi, efendim çocukların kahrını çıkması gece gündüz, efendim üstünü başını temizlemesi ibadet olur, evi temizlemesi, temiz tutması ibadet olur. Neden? ilahi ente maksudi ve orada ki matlu bir kaidesini denimseyip öyle hareket ettiğinden dolayı. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Evet, e, biz de her yaptığımız işi Allah'ın rızası için yapma gayret edelim. Başında düşünelim işi yaparken yapalım mı yapmayalım mı? Yapalım. Neden yapalım? E bunda, bunu yaparsak Allah'ın rızasını kazanırız da onda. Haydi öyle şey yapalım diye yapmalı insan Allah için sevmeli Allah için buğz etmeli tabi sevmek var Allah için sevmek var ben falancayı Allah için seviyorum hem de gidip söylemek var diyeceksin ki kardeşim ben seni Allah için seviyorum çünkü peygamber efendimiz sevginizi sevdiğiniz insana bildirin tebliğ edin buyurmuş tamam kardeşim ya ben seni seviyorum uzaktan haline bakıyorum çalışmalarını takip ediyorum beğeniyorum seni Hayranlık duyuyorum. Seni Allah razı için seviyorum. Tamam. Bu bunu söylemek de güzel bir şey. Çünkü onun gönlü hoş olacak. Belki o da seni onu sevdiğini bilecek. O da ona mukabele edecek. Müslümanlar arasında muhabbet olacak. Efendim, sevmek ibadet olur. Efendim, dostluk etmek ibadet olur. Ve bazen de düşmanlık etmek, kızmak da ibadet olur. Mesela bir adam birisini dolandırıyor. Gözünün önünde dolandırıyor, sizin gözünüzün içine bakarak adamı dolandırıyor. Veyahut vasıtadasınız, kalabalıktan bir istifade adam ötekisinin cebine elini sokuyor. E şimdi e, burada ne yapacaksın? Allah rızası için coşacaksın, kızacaksın, asabileşeceksin, bağıracaksın veyahut ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Et diyeceksin, höt diyeceksin, yapma diyeceksin, yaptırmayacaksın. Yani şerri işlettirmeyeceksin. Bir ötekisini dövüyor olur ya Efe kabadayı efendim karşısındakini zayıf yormuş pataklıyor geçmiş sen oradan geçerken ne yapacaksın dur diyeceksin engelleyeceksin ayıp değil mi günah değil mi ne hakla yapıyorsun diyeceksin zayıfı alacaksın bakın bizim dedelerimiz efendim böyle geldikleri yerde zayıfa yardım ederlermiş hangisi zayıf Ya zayıfa yardımcı olurlarmış neden mazlumlara mağdurlara zayıflara yardım etmek sevap onun için Demek ki bazen de e, kızılacak şeyler olunca kızmak lazım. Efendim bu adam melek gibi adamdır. böyle diyorlar bazı kimseler için. Şu falanca kimse bizim mahalledeki falanca kimse melek gibi adamdır. Efendim hiç kızmaz. E, melekler öyle değil ki. Bazı melekler var rahmet melekleri. Bazı melekler var gazap, azap melekleri. Onlar e, azap edecekler cehennemde e, veyahut Allah neyi emretmişse kime azap götürmek gerekiyorsa efendim azap edecekler. E, biliyorsunuz e, Taif halkı Peygamber Efendimiz'i kötü karşıladı. Efendim e, tebliğini kabul etmediler. Vasiyatini dinlemediler. Şehirden çıkarttılar. Efendim taşladılar. Yaraladılar topuğunu. Kanattılar. Cebrail Aleyhisselam o zaman geldi dedi ki Ya Resulallah emredersen bu şehri kanadımla altını üstüne getireyim. Ters çevireyim. Yani peygamber efendimiz evet dese Tayyip şehri yok olacak. Altı üstüne gelecek. Zelzele olacak? Yer mi yarılacak? Efendim ters mi dönecek? Cebrail bir şey yapacak. Cebrail Allah'ın büyük meleği. Yani azap da getirebilir melekler. Melek gibi olmak hüner e, değil. Allah'ın emrini tutmak hüner. Kızılacak yerde kızacaksın. Kızılmayacak yerde kızmayacaksın affedilecek yerde affedeceksin sabredilecek yerde sabredeceksin. peygamber efendimizin hayatına bak peygamber efendimiz nasıl hareket etmiş sen de öyle hareket et peygamber efendimizin hadisi şeriflerini oku her zaman söylüyoruz her vaazda söylüyoruz hepinizin evinde peygamber efendimizin hadislerini efendim ihtiva eden içeren hadis kitaplarınız vardır hem de açıklamalı kitaplar vardır kimisi açıklamalıdır geniş geniş kimisi küçüktür Olsun, küçüğünden başlarsınız, büyüğünden devam edersiniz. Peygamber Efendimiz bazen kızmış. Kızdığı zaman alnının ortasında iki kaşının arasında bir damarı varmış. O böyle kabarırmış. Herkes Efendimiz sinirlendi. Bak damarı kabardı. Efendim kıpkırmızı oldu diye anlarmış kızdığını. Niye kızardı Peygamber Efendimiz? Bir haksızlık olduğu zaman kızardı. Allah'ın emri dinlenmediği zaman kızardı. Allah'ın buyruğu çiğnendiği zaman kızardı. Demek ki kızmak da var. Kızmamak iyi bir huy değil. Yerine göre kızacak, yerine göre kızmayacak. Onun için aziz ve sevgili e, kardeşlerim, her şeyin ölçüsünü Peygamber Efendimiz'den anlayacaksınız. Efendimiz buyuruyor ki inneli külli amelin şiddeten veli külli şiddetin fetreten Hemen menkânet fetretuhu ila sünneti e, fakat fakadis dedi. Hemen gayrı fakat hareket. Yani her e, işin bir e, aşk ile, şevk ile, kuvvetle, şiddetle e, yapıldığı zaman vardır. E, bir de e, fetret, gevşeme, efendim duraklama şeyi vardır. Her amelin yani oruç, namaz, hac, zekat, ibadet, taat cihat vesaire her böyle ameli salihin bir kuvvetli yapıldığı zaman vardır. Bir de rahatladığı efendim gevşediği efendim fetret zamanı vardır. Duraksama zamanı vardır. Femenkânet fetretuhu ila sünneti ibadetteki duraklaması benim sünnetimin gösterdiği istikamette olursa fekadih teda insan hidayet olur. Demek ki ibadeti yapacağız. Ama ibadetsiz, ibadeti yapmadığımız zaman da olabilir ama bu da gene Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle e, ortaya çıkacak. Efendimiz e, bazen gece namaz kılmış, bazen uyumuş. Tamam ben de uyuyacağım. Bazen oruç tutmuş, bazen tutmamış. Tamam bazı günler oruç tutabilirim, bazen de tutmamış. Çünkü Efendimiz bazen tutmamış. Tamam ibadetteki gevşeme, yapmama, Efendim e, duraksama zamanının da sünnete uygun olması lazım ibadetin yapılmasının şeklinin de sünnete uygun olması lazım. E, ve ila ilâ gayrızâlike fakat heleke. İbadeti yaparken veya ibadetteki gevşemesinde bu esaslara riayet etmeyen helak olur. İbadeti bırakıvermiş adam. Kadın. Efendim, e, namaz kılıyormuş, bırakmış. Tesbih çekiyormuş, bırakmış. Gece namaza kalkıyormuş, bırakmış tabii. Bunlar sünnete aykırı. Her şeyin Yolu yöntemi var, dinlenme zamanı var, efendim istirahati var, molası var. Mesela okullarda çocuklar eğitim görüyorlar ama arada teneffüs dediğimiz molaları oluyor. O olmasa çocuğun kafası şişer. Ete giderse verimli olarak kendisini veremez. Her şeyin ölçüsünü anlamak istiyorsanız. Yaptığınız zaman da sevap kazanmak istiyorsanız, yapmadığınız zaman da sevap kazanmak istiyorsanız Efendimiz'in sünnetini öğreneceksiniz. Neden? İslam'ı Efendimiz getirdi, öğretti bize, Kur'an'ı Efendimiz tebliğ etti bize, Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz, Peygamberimiz, Serverimiz, Önderimiz muhammed Mustafa anladı ve anlattı ve uyguladı ve bize... Kur'an'ın nasıl yaşanacağını gösterdi. Demek ki her şeyimizi Kur'an-ı Kerim'e uygun yapmaya çalışmamız gerektiğine göre Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenmemiz lazım. Bu ay, Arabi aylardan, Kameri aylardan bu ay, Şaban ayı Peygamber Efendimiz'in ayıdır. Ben bu Peygamber Efendimiz'in ayı olmasını kendim şöyle yorumluyorum. Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenme ayı. Herkes bir küçük kitabı Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle, siretiyle ilgili bir kitabı bitirsin. Efendimiz'in İslam'ı nasıl uyguladığını oradan topluca görsün. Kuş bakışı ana hatlarıyla görsün diyorum. Ne kadar hızlı okursa, ne kadar geniş okursa, çok okursa o kadar iyi ama en küçüğünden şöyle bir derli toplu bir kitabı okusa bile herhalde kafi gelir. Efendimiz'in ayı olan bu Şaban ayında Efendimizin sünnetini öğreniriz. Çünkü dinimizin yaşamının formülü, şekli, e, numunesi, misali, efendim timsali Peygamber Efendimizdir. Allahu Teala eder hepimizi Peygamber Efendimizin sünnetine en güzel tarzda uymaya muvaffak eylesin. Böylece hem Allah'ın rızasını kazanmayı nasip etsin. Hem Peygamber Efendimiz'e tabi sünnetini ihya edenleri sevecek, şefaat edecek. Peygamber Efendimiz'in sevgisini kazanmayı, Peygamber Efendimiz'in şefaatine ermeyi nasip eylesin. Ee, gül yüzünü rüyamızda görmemizi nasip eylesin. Ömrümüzü yolunda geçirmemizi nasip eylesin. Ahirette ona cennetteki köşkünün yanında komşu olmayı nasip eylesin. allah Teala Hazretleri ve Şaban ayınızda mübarek etsin. Sıhhat ve afiyet, şeref ve devlet ve saadetle Ramazan'a ulaştırsın. Nice nice cumaları eriştirsin. Nice nice cumalar inşallah beraber böyle sohbette karşıya karşıya gelelim. allah Teala Hazretlerinin efendim, e, lütuflarını sizlere ve sevdiklerinize dilerim. Cumanız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkatü.